Global Population Speak Out Projesi Maddi Dünya Çıkarılacak, rafine edilecek, işlenecek, nakledilecek, milyonlarca insana hizmet edecek, ürüne dönüştürülecek ve en nihayetinde atağa dönüşecek. Var olan tüm ham maddelerin hacmi, ...insanın hayal gücünü aşacak miktarda. Lakin hesaplanamayacak bir rakam da değil bu. Bu tür bilgileri toplamak için yapılan çalışmalar... ...son yıllarda artan şekilde kapsamlı bir hale geldi... ...ve tüm bu çalışmalar çeşitli ekolojik ayak izi... ...analizi değerlendirmeleriyle birleşince... ...insanlığın dünya üzerindeki küresel etkisinin ne olduğuna dair... ...net bir resme ulaşmamız da mümkün oldu. Bu ulaştığımız resim oldukça nahoş. Beşikten mezara, ham maddeler ürünlere dönüşürken madde işleyiş süreci olarak adlandırılan bu süreç ekolojik hasara sebep oluyor. Dünyaya verilen bu zararın altında da daimi ekonomik büyümenin gelişmeyle eş anlamlı olarak algılanması yatıyor. Fazla gelişmiş dünyada her daim hazır ve nazır olan reklamcılık sektörü sürekli aşırı tüketim etiğini ateşlemekte. Gelişmekte olan dünyada yoksulluk, toplumsal adaletsizlik gibi son derece ciddi sorunlar geleneksel topluluk yapılarını güçlendirecek programlar yerine yanlış bir şekilde toplulukları modernize etmek adı altında gerçekleştirilen çalışmalarla çözülmeye çalışılıyor ve bireyler, insanlar her geçen gün büyüyen küresel tüketim toplumunun birer parçası haline geliyorlar. Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.